Şimdi deryadan bir katre, Şems'ten bir zerre olarak bir hadis-i şerif okuyacağım. Çok hadis var. Hazreti Hasan'a hakkında, İmam Hasan ve İmam Hüseyin hakkında. Ben bir tanesini okuyacağım. El alife yekfi min isara. Arifler işaret kafidir. Cennetin gençleri İmam Hasan ve İmam Hüseyin'dir. Şüban ehli cennet. Buraya olmuşlar. Ve kal nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey hab ehlibeyti el Hasan ve Hüseyin. Ahl-i Beytimden bana en sevgili olan Hasan ve Hüseyin'imdir diyor. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz hazretleri efendimiz şey buna omuzlarında alırlardı. Hatta bir zat görmüş de demiş ki Nimen rakip. Ne kadar güzel yüklenici demiş de efendimiz ona cevaben Nimen merkup buyurmuşlar. Binenmen ne kadar güzel demiş.